Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürsap. Kamusla Güreş'teyiz. Açık Radyo'da 94.9'da. Ee, programımıza başlamadan önce e, Twitter adresimiz Kamusla Güreş gmail adresimiz var mail adresimiz kamusla gmail.com diyerek kitap programımıza devam ediyoruz Evet. bugün evrim aramızda yok evet evrimsiziz geçen hafta didemsizlik her hafta yanımızdaki hafta da ben almayacağım <gülüyor> yok sen bence kesin olacaksın bir sürprizimiz var çünkü evet, programın sonunda söyleyeceğiz Hadi söyle bakalım. Hadi söyleyelim. Ee, kitap deyince akla gelen e, en önemli isimlerden Selçuk Altın'u konuk edeceğiz e, gelecek hafta. Hı hı. E, Bekleriz. Bu da bir sürpriz. Evet. Bu hafta neler var? Kitabın Bu hangi hasta, yönüne bakacağız? Kitabın aslında sistemle savaşına bakacağız. Hı hı. Ee, sansürle, yasakla e, karşı karşıya olan kitabı, sakıncalı nesne olarak görülen kitabı ele alacağız. Hı hı. Bu bizim vardığımız kelimeler dolu aynı zamanda değil mi? Son zamanlarda bunlara değinmedik. Yani sistem, sansür, yasak, sakıncalı, ceza değil mi? Suç. Suç, bağımlılık, bağımsızlık. Evet. Evet. Evet. Her zamanki kaynaklarımızdan Akdoğan öskanın sokaktaki insan sözlüğünde e, bu vardığımız kelimelerden sansüre bir e, değinmiş ona bir bakalım. Sansür ya casus ya vatan haini olan en azından hayır hah işlerle uğraşmayan kendilerini tuhaf arkadaşlar da edinmiş sapkın kişilerin taşıdıkları zararlı fikirleri toplumun geneline ulaştırarak bir salgına dönüşmesini sağlama çabaları karşısında... Hükümetlerin ya da denetleyici kurumların derhal devreye girerek uygulama zarafeti gösterdikleri bir Karun hükmünde yararname. -miş efendim. <gülüyor> Karun hükmünde yararname. Evet. Çok iyiymiş. Efendim şimdi bu e, kitapları e, yok etmek e, ya da yaz yazarları susturmak için e, pek çok şey yapılıyor. Hı hı. E, yakmaya kadar varan... E, Buna e, aydınların yaklaşımı nedirle ilgili mesela Oscar Wilde'ın bir sözünü de e, kitaba ilk başladığımızda bir e, ele almıştık. Tekrar etmek istiyorum. Oscar Buyur. Wilde, Zorian Gray'in portresinde demiş ki ahlaka uygun ya da ahlaka aykırı kitap diye bir şey yoktur. Kitaplar ya iyi yazılmıştır ya da kötü. Hepsi bu kadar demiş ama hmm. e, sistem böyle gitmiyor Sistem kitabı e, yakmaya eğilimli bir hali Yok etmeye ya da susturmaya. E, şimdi tarih içerisinde e, nasıl yok edildiğiyle ilgili kitapların e, sizinle bazı bilgiler paylaşmadan önce... E, ...Lucian e, Polastron'un Kitap Yakmanın Tarihi diye bir kitabı var. Yeni basılmış bir kitap Öyle bulabilirsiniz. Mu? Çok daha ayrıntılı pek çok örnek Lucien... var. Lucian Polastron. Evet. Ee, bu kitabın e, ön sözündeki bir açıklama var. Neden sistemin kitapla bu kadar uğraştığına dair bir kısaca onu paylaşmak istiyorum. Her yeni güç ve ideolojinin karşıtı olduğu ve üzerinde egemenlik kurmak istediği sistemin bilgisini... ...yok edilmesi gereken bir tehdit olarak algılayışının tarihi olarak açıklıyor bu kitapların hmm. yakılma tarihini... Hmm. Şimdi bu e, tarihin içinden birkaç bilgi paylaşmak istiyorum ben. E, M.Ö. 200'lerde Çin'de... ...Kui Shi Huang İmparator, e, Kui Hanene anından... Hı hı. E, ...özellikle konfüçyüs öğretisini tehlikeli olarak görüyorlar Çin halkı için... ...ve e, kendilerinden sonra tarihi başlamış olarak e, görmek de istedikleri için... E, çok sayıda e, kitap yakıyorlar, binden fazla kitap. O dönem için çok fazla bir sayı bu çünkü o kadar çok kitap yok o dönemde. E, ve işin e, çok e, rahatsız edici başka bir boyutu da bu öğretiyi yayan ya da fikrinden caymayan susturamadıkları bir takım bilim adamlarını da canlı canlı toprağa gömüyorlar o dönemde. Bay bay bay bay. Bu sırayla giderse kronolojik olarak pek çok örnek var. Biz birkaç tanesini seçtik. 1200'lerde Hindistan'da bir Nalanda Üniversitesi'nden bahsediliyor. Hı hı. Çok büyük bir üniversite ve kitapları çok fazla sayıda. O dönemde Müslüman ordu ve onun başında bulunan Bahtiyar Kilji diye bir adam bu üniversitede yakıyor, yıkıyor, yangınlar başlatıyor ve özellikle Budizm eserlerini burada din hmm. aykırılığından ötürü bir yok etme söz konusu. Konfüküsü yaktılar, şimdi bu Budizm'e şimdi dönüyorlar. de Budizm'de tabi ...başka pek çok kitapta yok oluyor... ...ama özellikle onları yok etmek hmm. amaçlı bir şey var... E, ...dokuz katlı... ...üç binalık bir kütüphaneden bahsediliyor... ...ve günlerce yangın sönmemiş gibi bir... ...anlatı var o dönemden kalan... ...ilerliyoruz... 1500'lerde. beş İspanyolların, e, mayaların bütün kültür ve uygarlıklarını yok ettikleri gibi e, yazılı kaynaklarının da hemen hemen tümünü yok ediyorlar yakarak. Hmm, İspanyollar e, değil İspanyollar, mi? İspanyollar evet. Çok büyük ezalar var zaten orada Amerika'da işlemiştik. 1800'lerde e, bu enteresan çok büyük sayılar yok belki ama Amerika e, işgalinde İngilizlerle çatışmalarında İngilizler o dönemin... E, Beyaz Sarayı'nı yakıyorlar 3000 kadar kitap yanıyor asıl ilgi çekici olan şey Thomas Jefferson çok büyük bir kitaplığı var 6000 hmm. küsür kitap bağışlıyor Bağışıyor, bu büyük hmm. olayın ardından kaybın ardından Thomas ancak Thomas Jefferson Amerikanın başkanlarından da oluyor evet. onun bağışının ardından bir kaza yangın çıkıyor ve onun da kitaplarının üçte ikisi yok oluyor trajik artık komik de diyemeyeceğim ama e, tabii yakın zamandaki en büyük yok edicilerden biri naziler olarak hep biliyoruz. Özellikle Varşova'da e, çok büyük kitap kıyımları olmuş. 14 kütüphane yanmış. E, burada çok ilginç bir şey var. E, hepimizin bildiği Fahrenheit 451 kitap yakma üzerine e, bir kitaptır. E, aynı oradaki gibi Almanların, şimdi doğru telaffuz edecek miyim bilmiyorum çaba göstereceğim. Verbennen Nungs Kommandos adı altında bir kitap yakma ekibi varmış hmm. Aynı Fahrenheit Night 451'deki montak ve takımı ne gibi Ne yapıyor bunlar acaba bir araya gelip bunları yakacağız falan Yani Değil sistem onlara de. bir herhalde Verim. şey veriyor liste Burada benim aklıma bir şey geldi Ben Berlin'de bir enstalasyon görmüştüm hmm. ee, Tam bu Humboldt Üniversitesi'nin bulunduğu alanda yakılmış kitaplar Çok sayıda kitap böyle bir kitap dağı ee, orada bir şey yapmışlar Büyük bir cam kare var yerde hı hı. Ee, Yani Bir, bir buçuk metreye bir buçuk metre bir kare Diyelim cam yere bakıyorsun Yerin altında gece özellikle aydınlanıyor Çok etkileyici bir kütüphane var Dört duvar kütüphane Raflar bembeyaz Ve hepsi boş Hiçbir şey yok beni çok etkilemişti hı, Güzelmiş hakikaten ee, Burada şey var. E, enteresan hep Almanların kitap yakmasından Nazilerin bahsediliyor. Aslında Ekinci Dünya Savaşı'nda daha sonra Nazi karşı e, saldırı ve bombalamalarda 35 Alman kütüphanesi yanmış ve e, kitaplarının üçte ikisinin de Almanların e, yok olduğu söyleniyor. Tabii şimdi algı hep bu anlamda oluşmuş değil mi? Naziler, Naziler evet. hakikaten daha suçlular. Da. Ama hani bir yandan İnsanları daha da evet. Için. Evet. <gülüyor> Almanya'da da olan bir Genelde göz ağrı dediliyor. Dediğim örnek de çok güzel oldu anlamda. E, Tabi hani sistemler, iktidarlar yakıyorlar. Bir de özellikle hani bazı ya, işte Fahrenheit gibi değil mi? Fahrenheit 451 gibi, 1984 gibi yasaklanan kitaplar da var. Tarihte örnekler var. Mesela İmparator Caligula var. İşte Homeros'un Virgil'in eserlerini Aha. yok ediyor. Sistemler işte iktidarlar kendi ideolojilerine uygun olmayan ya da işte karşıt duran yazarlara, edebiyatçılara, fikir insanlarına karşı tarih boyunca bir duruş sergilemişler. Ay sen çok güzel demiştin hatta neden yakıyorları tartışmıştık Kerem'le hı hı. programı hazırlarken tabii ki siyasi, ideolojik, hakimiyeti koruma çabası, din ya da etnik bakışla ilgili yok etme çok ağır basıyor ama Kerem dedi ki yazarın kimliği de bazen yok etmek için yeterli oluyor. Tabii bizde de var çok örnekler yani işte atıyorum işte Nazım örneği var. Tabii yazdıkları da tabii sakıncalı bulunmakla birlikte sakıncalı yazar hani. Yani ee, komünist demek ki... E, yani işte alternatif, işte dünyaya sosyalist bir pencereden bakan, atıyorum komünist bir pencerede bakan, anarşist pencereden bakan bir sürü hani örnek var, Türkiye'de de var, dünyada da var, işte atıyorum işte Nazım, Yaşar Kemal, işte Abdülkadir Meriç boyu, hmm, işte okay. Sabahattin Ali var, Salman Rüşdi var, yani ya bayağı bir evet, dünyada evet, birçok örnek var ha. Bir de hani işte diyelim Salman Rüştü'de şeytan ayetlerini yazdı. Ondan sonra artık hani her yazdığı ve yaptığının da aynı şeyin altında, başlığın altında görülmesi gibi bir sorun halinde gidiyor. Başka ne var? Tabii bir bilinci bastırma çabası da söz konusu. Tabii. Kitap bilinçlendiriyor. Şiddet ve cinsellik çok tartışılır. Kime Hı. göre e, tehlikeli, ne kadarı tehlikeli? E, i̇şte Henry Miller'ların, Boris Yianların. Makudes Evet, eserlerinin yasaklanması. Bukowski, Bukowski. Bukowski. Hı -hı. E, Evrim e, bize Necip Asım Yazıksız'ın kitap e, kitabından bir şey hatırlattı hemen Hı -hı. Hatırlarsanız geçen programlarda ele almıştık e, Onda da e, kitap yakma başlığı altında bir bölüm var e, Orada hatta Lugat-ı İlmiye ve Fenliye adlı e, eserden bilgiler aktarmış Yazıksız Mesela e, İsa'dan önce 400'lerde yaratıcı Tanrı'nın birliğini şüpheye düşüren Protagoras'ın e, eserlerin bir meydanda yakılmış. Hmm. E, keza pek çok örnek var. Hepsini okumaya kalkarsak, çok karamsar bir ortam tabii. E, kilisenin hükmü altında yakılan çok fazla kitap var. Mesela e, papaz olduğu halde papaz... E, ...Arius'un e, düşünceleri sapıklık ve dinsizlikle suçlanıp e, yok edilmiş. E, bu başlık altında Engizisyon'un yok ettiği çok fazla sayıda e, kitap var. E, Aristo'nun İsa'dan önce 300'lerde yaşayan eserleri e, yakılmış yazıksız özellikle kilisenin yaktığı eserlere çok fazla değinmiş bunlar <gülüyor> var tarih sürekli yasaklanan, sansürlenen kitaplarla dolu diyerek evet. de bir de şarkı arası verelim bence verelim, çünkü Fahin Hayd e 451 soundtrackinden geliyor Montag Feint <gülüyor> Evet, Fahrenheit 451'in soundtrackinden dinledik. Malum zaten kitap yakma üzerine kurulu bir kitap. Onun filmi Seattle Senfoni Orkestrası çaldı. Eserin düzenlemesi Bernard Hermana ve Beste. Bernard Hermana ait. Ee, yakmak yasak yok etmek üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ee, bu programlarda benim kutsal kitabım gibi olan Gene Mario Vargas Llosa'nın ve Carlos Fuentes'in edebiyata övgüsünden birkaç alıntı paylaşacağım ben. Bu sefer Fuentes alıntıları. Ee, Fuentes neden ee, sistemlerin e, yazarlarla uğraştığı konusunda şöyle bir yaklaşımda bulunmuş. Aslında sistem güçlü görünüyor. Büyük neden onun karşısında çok daha güçsüz ve önemsiz görünen yazarı acaba bu totaliter düzen yok etmeye çalışıyor baskı altına alıyor ee, aslında tabi uzun vadede bakıldığında yazarın fikirleri güçlü ve etkileyici. Ee, bir yandan da e, kitapların e, sadece e, otoriteleri ya da iktidarları değil çünkü onları çok geçici olarak görüyor Fuentes. E, onların yarattığı e, polise, baskıya, kente e, bu fikirlerin bir şekilde peşinden gidip bunu koruyan yurttaş topluluğuna bir eleştiri olduğunu ve hmm. e, bunların da dayanılmaz e, bulunduğunu söylüyor Gene beni etkileyen Fuentes'in bir yaklaşımı oldu. Şey demiş, neden yok ediyorlar, neden korkuyorlar kitaptan? Aynen okuyorum, böyle yapmalarının nedeni hayal gücünün kitaplarda özgürce gezinmesine izin vermenin tehlikesini bilmeleridir. Çünkü diyor okur romanda ve öyküde her şeyi olanaklı kılan bir anlatı var. ...her şeyi özgürce anlatan ve söyleyen bir şey var. Ve dünyada pusuda bekleyen cehalet yandaşlığı ve korkusuyla kıyasladıkların da... ...kurmacanın ne kadar ayartıcı olabileceğini bilirler aslında diyor sistemler. <gülüyor> ee, öykü yazarı bilerek ya da bilmeyerek diyor bu fantezi dünyasını o kadar zengin bir biçimde yaratır ki... ...okuyucuda bir doyumsuzluk uyanır ve doyumsuzluk her zaman tehlikelidir... Yani sorgulatır, köksalar, bilinçlendirir, başka şeylere yönlendirir. Böyle bir tehlike. Evet, hayal gücü insanı hakikaten <gülüyor> başka dünyalara götürebiliyor. İktidarlar da demek ki hakikaten korkuyorlar. Çok güzel açıklamış bence. Evet, distopya ve ütopyaların da o yüzden en çok tehlikeli görünme sebebi. Burada bu da hani tartışabileceğimiz noktalardan bir tanesi de işte bağımlı, bağımsızlık hikayesi. Vardığımız kelimelerden Hı. de bir tanesi evet. o. ...hani işte yazar için işte çağcılığın tek ölçütü e, bağımsızlık mı? Tabii ki değil ama ama çok önemli bir aşama dediğin gibi. E, burada hani bizde dedim örnekleri var devlet sanatçılığı gibi değil mi? Evet. Bağımlılık hikayesini işte 12 Eylül'ün bize bir hatırası. Hatta tarihte bazı örnekler var işte Roma'da yalnızca imparatorların değil zenginlerin de ozanları var. Hmm. İşte 16. yüzyılda Fransa'sında sarayın resmi ozanları var. İşte Aragon'un partisi için yazdığı coşkulu şiirler var. İşte tek parti döneminde kimi ünlü yazarların milletvekiline ya da büyükelçiliğe getirmeleri gibi durumlar söz konusu. Evet. Burada hani tartışılabilecek nokta bağlanma Hı. hikayesinin ödüllendirilmesi mi acaba diye düşünebiliriz bir yandan. Çok doğru. Hı -hı. Doğru bizim de her dönemimizde var. Yani e, bir şekilde belli bir çıkar ya da kaynak... E, sağlamak yahut destek olmak mesenlik diye bir şey var mesela hem olumlu gibi görünüyor hem o eli mahkum bir durumu beraberinde getiriyor hmm. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ya da Osmanlı'da da evet çok haklısın Şimdi... E, Haklıyım tabii. Gene değil, haklısın evet gerçekten. <gülüyor> e, ben edebiyata övgüden bu konuya paralel Fuentes'in bir şeyini daha paylaşmak istiyorum. E, Fuentes demiş ki ben de gençliğimde pek çok yazar gibi Marksistim. E, ancak zaman içinde şunu gördüm. Yani Marksizm bir çözüm, bir eşitlik sağlıyormuş e, gibi görünmekle beraber... ...aslında nasıl uygulandığına bakıldığında... ...Sovyetler Birliği'nde veyahut da e, işte... E, Orta Avrupa, Doğu Avrupa ülkelerinde, Çekoslovakya'da, hatta Güney Amerika'da, e, bunun çok önemli sorunları da olduğunu hiç de. E, Teoride olduğu gibi pratiğe uygulanmadığını da kitaplardan öğrendim diyor. Yani Raymond Aron, Jean-François Revel, Karl Popper gibi düşünürleri okumasaydım eğer hı hı. o kült dogmanın altında kalabilirdim diyor. Biz Kerem'le şeyi konuştuk bir de dogma kitaplar var daha doğrusu dogma haline getirilen yani hı hı. kavgam gibi Hitler'in ya da Kapital ya da Nutuk ya da Machiavelli'nin Prensi. Mao'nun Küçük. Kırmızı kitap olarak, Evet mi? Ee, yani bunu tek doğru kitap olarak kabul edip e, sonra onun dışındaki hiçbir şeyi kabul etmemek ve güya bir e, doğruyu yapmaya çalışırken bunu da aslında e, incelemiştik kitap başlığı altında. Geçmişteki programlardan bir tane gaba, gaba hikayesi hep böyle tatlatıyoruz ya. Aa evet. Hani bilginin hani değişmesi, güncellenmesi anlamında. Tek gerçek <gülüyor> evet. kabul etmek. Çok fazla gerçek... E, ile karşılaşmadığı zaman hmm. e, aldığını dünyanın tek gerçeği kabul etmek çok güzel evet hatırladın onu şimdi burada da Orhan Pamuk'un yeni hayatından e, çok güzel bir alıntı var e, onu paylaşmak istiyorum e, şey demiş e, bir kitap okuyup hayatı kaymış benim gibilerin başlarına gelenleri işitmiştim. Felsefesi, felsefenin temel ilkeleri diye bir kitap okuyup bir gecede okuduğu her kelimeye hak verip ertesi gün devrimci proleter yeni öncüye katılıp üç gün sonra banka soygununda enselenip on yıl yatanların hikayelerini ya da İslam ve yeni ahlak ya da batıllaşma ihaneti gibi kitaplardan birini okuyup bir gecede meyhaneden camiye geçip buz gibi soğuk halıların üzerinde gül suyu kokuları içinde elli yıl sonra gelecek ölümü sabırla beklemeye başlayanları biliyordum. Sonra aşkın özgürlüğü ya da kendimi tanıdım gibi kitaplara kapılanları da tanıdım. Bunlar daha çok burçlara inanabilecek tıynette insanlar arasından çıkardı. Ama onlar da bütün iştenlikleri ile bir gecede bütün hayatımı değiştirdi kitap derlerdi. Var hakikaten böyle insanlara ama çevremizde dedim yani. Evet, var. <gülüyor> Tek metinle dönüşme halleri. Evet, tek, ne güzel söyledin. Tek metinle dönüşme halleri. Yani piyasa kitapları e, ve e, aptallaştırıcı kitaplar başlığı altında da bir şeyleri konuşabiliriz aslında. Bu gaz galiba. Gaz bizim bir arkadaşımız vardı. So mahalleden arkadaşım vardı. İşte Burist'e filmi izleyip gazla gelip sokakta arkadaşları döverdi. O aklıma geldi. <gülüyor> evet tabii. Kitaptan <gülüyor> da kılığına aynı kılığına gazı. Kılığına kılığına bürünüp <gülüyor> ben Burist'im diyerek. Aynı ruh hali bence evet, Yani bir, hali. E, bir şey bu Ugress için okumadığınız için Teşekkürler kitabından daha evvel Bahsetmiştik orada mesela piyasa kitaplarıyla ilgili ciddi bir eleştiri Bölümü vardır e, Orada simyacı e, kitabını e, Ele alır işte der ki Piyasanın kurallarını kabul etmeyen yazar Zaten basitçe yok olacaktır Piyasa onu elinin tersiyle bir kenara iter Ama piyasaya ee, rağmen de hani yazarlar var bir var, anda neyse düşünmek ki. lazım Neyse mi? ki evet. işte biz burada eleştirdiğimiz noktaya geliyoruz. Burada Nabokov'un bir alıntısını alıyor. Nabokov demiş ki çöplükler dünyasında başarıyı getiren kitap değil, okur kitlesidir. Hmm. Ee, hani e, okurun o istiyor diye ona daha düşük seviyeli kitabı vermeyi bir marifet gibi gören yaklaşım. Burada Ugressiç sevenler belki gücenecektir ama Kohelho'nun simyarcısını öyle bir yerin dibine batırmış. Hmm. Yani en iyi kitap gibi lanse edilip aslında edebi anlamda hiçbir altyapısı olmaması. Gelecek hafta hmm. söyle söyle. Söyle. <gülüyor> Gelecek haftaki konuğumuz Selçuk Altun'un e, güzel dizisi kitap içinin e, üçünden bir örnek aldık. E, bir dönem e, hatırlarsınız belki e, bütün böyle gazeteler, kitap ekleri e, Serdar Özkan'ın Kayıp Gül diye bir romanından bahsediyorlar. Çok ilginçti hakikaten ya ben onu hatırlıyorum evet değil mi? çok mi ya? Çok, işte... Ee, ...Orta Asya ülkelerinde falan değil mi... Ha, evet. ...Dağistan'da işte atıyorum... Evet. ...çok bilmiyorum Özbekistan... ...Türkmenistan var değil mi... Ha, ...29 çok. dilde 40'tan fazla ülkeye <gülüyor> yayılmış... ...Uluslararası bestseller denmiş... ...ancak kitabın gidişatına... ...bakıldığı zaman gerçekten... ...dünyada e, okunma oranı... E, ...değil söz konusu olan... ...bir şekilde şişirildiği... ...ülkelerdeki <gülüyor> sayılar... ...tam bir reklam kitabı olmuş... ...mesela şimdi... Söyleyince adını anımsayan yok Yani yazarımız bizi dinliyorsa e, Kusura bakmasın ama Bu piyasa işi de var E tabi bir yandan o piyasanın Belliyici olduğu kurallar var işte değil mi neler var İşte o listeler var bir boğatlar var Reklam kitap ekleri vesaire var İnsanlar kitap listelerine göre hareket ediyorlar Bir de hani kitap evlerinin içerisinde Ayrınca hani işte yeni çıkanlar işte çok okunanlar gibi bir algı değişikliğine vesile olan durumlar da söz konusu değil mi? Hani gidiyor insanlar işte yeni çok okunanlar diye bir liste var ona göre Alıyor. e, al, alıyorlar market raflarında. Girici, market raflarında öne çıkarılan kitaplar raflarda öne çıkan kitaplar da önemli yani evet. kitab evleri için evet, i̇şte yığma da. yapılan kitaplar öyle bir algı oluştu çok okunuyor demek hani bunda bir iş var gibilerinden insanlar bir alma eğilimi içerisine giriyorlar. Ya yani biz buradan <gülüyor> şeye aslında hani başlığımız yasaktı sansürlü kitap okuma okumama ama bazen Okuma da bir takım sorunlara veyahut da işte tallaşmalara doğru götürüyor bizi konusunda bunları ele alıyoruz. Ne kaldı? Birçok şey kaldı ama şu eğitim de var yani. Son dönemde hatta bir araştırma var. PISA 2015 onunla ilgili olarak da hani çok tartışılıyor ama sende bari sen bir hoca olarak öğretmen olarak bir bak, den bakalım neler var sende <gülüyor> ya şöyle e, bir kere e, yasaklanan bir takım e, kitaplar eserler tabi eğitimin içinde de var çeşitli sebeplerle e, talim terbiye kurulunun belli dönemlerde pek çok yasağı var kitaplarda benim çok dikkatimi çeken birebir edebiyat kitaplarında yaşadığım olaylar olmuştu Hı -hı. mesela Edip Cansever'in Masada Masaymış ha şiiri e, içinde bir de masaya sürekli koyar ya bir şeyleri evet. cansever Bira koyduğu için yasaklandı Hı, Ne oldu? Ee, o, yani orada şiir çıktı Ama mesela Orhan Veli'nin Hürriyete Doğru şiirinde Kürekleri Tutmanın Şehveti Avuçlarında diye bir dize vardır Kürekleri Tutmanın isteği Avuçlarında diye yeni bir şiir dizesi yaratıldı <gülüyor> Bugün salonlarında e, eskiden işte içki içildiği zaman gazete kağıdına da peçeteye sarılırdı yani işte içki içildiği belli oldu ha, diye. Evet. Halbuki daha belirgin. Evet, siyah torba hikayesi <gülüyor> evet, gibi evet. şimdiki. Şimdi mesela işte filmlerde de bip falan. Yani orada bir şey dediği evet. merak uyandırıyor. Yani ben acaba hakikaten ne dedi diyerekten tekrar gidip internette, ya, YouTube'da falan bakıyorum. Yani, yani. yani o elindeki çiçek belli ki sigara <gülüyor> falan şeklinde. İşte böyle iki yüzlü bir ahlak anlayışı. Ee, bir de e, sınav soruları, özellikle YGS sınav sorularında yıllar ilerledikçe bir tür ezber ve neredeyse e, yani. Okuma ezberle diyen bir sistem öne çıktı. Birçok sınav sorusu örneği getirdim. Vakit yetmeyecek ama e, bir tanesinde mesela e, cevabı Rasim Özdenören olan bir e, soru var. 1960'lı yıllarda İslami söylem taklit düzeyindeki batıllaşma ve geleneksel hayatla falan diye başlayan bütün soruyu okumayayım ama... ...şöyle bir şey yaşandığını çok iyi hatırlıyorum... ...bu soruyu edebiyat hocalarının... ...pek çoğunun çözemediğini... ...ben dahil... Hmm. Ee, ...burada ne oluyor senin söylediğin... ...aslında sistemin... ...yok ettiği şeyin yerine... ...kendi ideolojisini koymaya çalışırken... ...aslında edebi anlamda... E, ...çok da bir şey söylemeyen... ...eserleri öne çıkardığını görüyoruz... ...yasak sansür... <gülüyor> ...bağımlılık... ...bağımsızlık derken... Programımızın sonuna, sonuna geldik. geldik. Haftaya Selçuk Altın'la beraberiz. Kamus'la Selçuk Bey güreşecek bizden çok. İnşallah iyi haftalar diyerek görüşmek üzere. Hoşçakalın.